her birimiz nerede yer bulursa oraya otururdu. Hadis 828. Ebu Abdullah Selman el-Faresi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse cuma günü gusül amdesti alır, elinden geldiği kadar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 uzun uza diye, faydasız sözlerle vakit geçirir de, o meclisten kalkmazdan önce, Sübhâneke Allahümme ve bihamdike, eşhedü en la ilâhe illa, ente estağfiruke ve etûbi ileyke. Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan, tenzih,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 Aramızda perde olacak korkundan, bizi cennete ulaştıracak kulluğundan ve dünya musibetlerine karşı tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir iman nasibet. et. Allah'ım, bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve her türlü gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri soyumuza da nasibet. et.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 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Herhangi bir topluluk oturdukları meclisten Allah'ı zikretmeden kalkarlarsa merkep leşi yanından kalkmış gibi olurlar. O meclis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 Allah'a karşı eksik bir iş yapmış olur. Yine bir kimse yatağa yatar da, orada Allah'ı zikretmezse, yine Allah'a karşı eksik bir iş yapmış olur.